1431, numaralı konu, çalışmazdan önce dinin öğrenilmesi, evet, Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur, bizim pazarımızda ancak dinde fakir bilgi sahibi, kimseler alışveriş yapabilir.